Bu bana kalırsa şey yani Dalado Jimmy e, Jimmy Hendrix'in ilk yani direkt kendi experience'dan önce bir Jimmy Hendrix olarak yasaya çıkmadan önce de kendini yani onun sonradan ne olacağının ilk izini veren hakikaten tek parça buldu bu yani Neyde kendi yapmış sanıyorum. Hatta Davul'u da kendi çalmış. Öyle diyor kitabında tabii. Olabilir. Olabilir. O, tam net bir detay yok aklıma. Ama tek bildiğim şu yani bu özellikle e, Gördesinler istiyor bu parçayı çalmasını yani. Çok istiyor. Çünkü çok değişik geliyor ona. Bu dalının kullanılması böyle çok değişik. 400 bir giriş şey yapsaydık tabii. <gülüyor> evet yapalım giriş yapalım o zaman. <gülüyor> konu Hendrix. <konu endiksel. gülüyor> Merhaba Batı Abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Açık radyo arşivindeyiz. Fonda Balanor Jimi çalışıyor. Batı dinliyoruz. Çünkü evet. Hendrix'in ilk kayıtları arasındaki artistlerde yapmış. İlk kaydı? Yani kendi Hı. kayıtlarını evet. yapmadan önceki dönemi evet. birlikte birlikte çalışıyor. Bu da yeni iyi örneklerden biri işte yani, Hendrix'in ne olacağını buradan yavaş yavaş anlayan olmuyor yani. Biz de başlayacağız programa hmm. cümle Hendrix'i anlayana kadar devam edeceğiz herhalde. Evet. Herhalde bir niyetim var. Evet, ben zaten Sen... heyecan içindeyim. Bu kadar büyük bir aşık karşısında kalbim küt küt atıyor yani, <gülüyor> zevkten de dört Hepsi ne dinleyeceksin <gülüyor> Batu abi. Kesin yani mutlaka. <gülüyor> Sonra da bize dinledeceksin. <gülüyor> Yani öyle bir isteğim var senden değil. Evet. Ya çünkü e, çok fazla millet var. Evet. Çaldığı konserlerin büyük bir kısmı var. Evet. 200 yüzeyde album var burada. Ve hepsinde farklı çalıyor. Evet. İlk dönemde zaten bu onun yani çaldığı ilk deneme grupları diyelim. Onlar da daha fazla onlar Hendrix hayranı. Ama Hendrix'in tabi hayatında da hayran olduğu insanlar var. Ee, zannediyorum herhalde belli bir şekilde bir bölümde de ona değiniriz. Yani bu endeksi çok derinden etkilemiş olan, e, özellikle e, bu ablılığına karşı olan inanılmaz bir şeyi var, aşkı var ve korkunç hayranlığı. ya yeah. Yapalım, evet. Daha sağlıklı olur. Yani 20, 27 Kasım 1942'de doğuyor. 42. 28 yıl yaşıyor. Evet, çok az yaşıyor. 18 Eylül 70'de ölüyor. Bu yıl. Evet, 4 yıl oldu. Bizde problem zaten onun için yapmak hmm. istedik. Biraz geç kalmak birerlikte. Hmm. Hmm. Acelemiz yok nasıl olsun. Yok. Ölümü de hala, hala tartışılıyor biliyorsun değil Tartışılıyor yani. ama. Yani bir söz. Tartışmaya gerek hmm. var mı bilmiyorum. On yani bizim açımızdan düşünüyor. yok da en azından. <gülüyor> Sanıyorum ki <gülüyor> ingiltere öyle bir ihtiyacım var. <gülüyor> sorumlu bir ses <şey> yok yani <gülüyor> <gülüyor> ingiltere. Hani siyah bir aile söz konusu. Çocuklu pek e, refah içinde geçmiyor. Yok feci can. Evet. Bakın annenin kızıl deli olması da güzel bir vurgu yani. Bir tat vermiş e, endiksi belki e, e, bir renginin. Sorumlu. Normal siyah-beyaz karışımı değil de böyle bir e, toprak-siyah falan krem karışımı olmuş. Zaten evet. duruşu da tam siyah değil mi? Evet, soluk benizli bir siyah yani aslında. <gülüyor> Sefalet içinde çocukluk geçiyor, iyi kötü geçiniyorlar. Babası bahçıvanlık yapıyormuş vesaire. Herkes sessiz, utangaç bir çocuk olduğunu söylüyor aileler şey çok ilgi çekti aslında bu gidiyor gittiği o şey dedim belgesellerden birinde de gördüm fotoğrafı karma karışık çekik gözlü çocuklar var beyazlar var evet. siyahlar var o dönemde çok normal değil böyle bir okul o da etkilemiştir muhtemelen Afrikalı Asyalı Güney Amerikalı Avrupa kökenli Amerikalılardan oluşan evet ama o şeydi Amerika'da o zamanlar belli bölgelerde e, Yani beyazların aslan gibi gittiği okullardan daha fazla böyle karışımları belirli okullara yerleştiriyor olanlar daha fazla. Endeksinde tabii siyah olması ve fakir olması. Yani Ona siyahlar, öyle uzak doğullar, güney mevcutlar tabii. hepsi aynı. Hepsi oluyor, aynı, tabii Ayrıca tabii. Aynı duyuyor beyazlardan. Tabii. Yani ikinci, ikinci sınıf. <gülüyor> <gülüyor> ee... Bir arada gül gibi geçin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında belki beyazlar onun farkındayım ama adamların öyle olması kültür yönünden çok güzel bir şey yaratıyor yani renk... Onlara daha e, serbest bir adam bırakırsa. Tabi canım yani hepsi aslında savaşmak istiyorlar işte o, o orada daha iyi algılıyorlar durumlarını ve patlıyor adamlar yani yaratıcılıklarını kovalıyorlar falan filan. Öbür türlü hamburger ve şey keyfi yok yani diğer beyaz okullarındaki gibi. Evet. <gülüyor> Çocukken pazarları kiliseye gidiyormuş orada Koro'dan etkilendiği söyleniyor ama bir pazar günü kiliseden kovulmuş, uygun giyinmiyor diye vesaire <gülüyor> böyle şeyler. Evet, e herhalde kendin, kendi tarzında bir şey söyleme, ilahi söylemeye kalkmıştır peki. <gülüyor> bilmiyorum, o dönem çekinmişti o aslında. <gülüyor> Aa, 14 ya da 15 yaşında önce tek telde bir uk ukuleleye sahip oluyor. Ondan sonra da bir akustik gitarı oluyor. Evet. Mom, Ondan sonra... Yalvar yakar babasından bir tane e, gitar sahibi oluyor, evet. Ders falan almıyor. Radyo dinliyor, plakları evet. dinliyor. Evet. Ee, kaynaklar B.B. King, Molly Waters, Howden Wolf, Lightning Hopkins, Buddy Holly, Robert Johnson'dan bahsediyorlar. Evet. Zaten o yeterli şey... O, o Tabii. Yeterli şeyden görüyoruz onu yani. Ee, mesela işte Here My Train Are Coming biraz önce dinledik o e, direk yani aslında kök blues gene oradan belli diyor yani kimin peşinden yani dalısa hangi köklerden fırladığını ama tabi zaman onu daha çok etkileyecek seyahatleri yaşayacağı şeyler. Bu arada bu utangaçlığı, biliyorsun, ölümüne kadar devam etti yani bütün tanıdıkları, diğer müzisyenler hep onun son derece böyle utangaç, çekingen bir adam olduğunu söylüyor hep yani. Ve her şey evet diyor yani, sev, sevgi dolu. demek de zorlanıyor. Evet, zaten işte o menajerler arası daha sonra da bahsedeceğimiz kavgalar çıkmasının en büyük nedeni orada en lüksep sessiz kalan bir adam yani. çalmaya başlıyor. 14-15 yaşından sonra, evet. ee, a, okuldan atılıyor ya da okudu bırakıyor artık. <gülüyor> Onda işte sevgilisiyle el ele tutuşması, öğretmenle hmm. tartışması vesaire gösteriliyor. Çok önemli konular değil ama okulu bırakmak <gülüyor> önemli bir konu. Tabii çok önemli. 14-15 <gülüyor> Çok önemli kendine bilir ama babasına yardım etmesi gerekiyor, babası git iş kuruyor. Evet ama hastalığı adamın şey yani neticede tek aleti gitar ve tek çıkış yolu da gitar. Yani onunla yatıp onunla kalkan bir genç çocukluğunda yani aslında. O dönemde zaten küçük gruplarla çalmaya başlamış. Evet. Gerçekten iyi bir şey olduğumuzu sanıyorduk ama eğlence merkezlerinde ve parklarda yeni yetme danslarını çalmaktan öte bir şey yapamıyorduk. Bir silah deposunu ya da bununa benzer bir yeri tutup orada verdiğimiz ilk dinletiyi hatırlıyorum. Sanırım sonunda yaklaşık 50 cent almıştık. Öyle denemelerle başlıyor. İlk grubu Valve Tones. Oradan kayıtlamadım. Evet. Çok eski, 15 yaşında falan. Evet, onu zaten olay herhalde mümkün değildir. Ben de komandı böyle zaten. İlk yaptıklarını da sanmıyorum ayrıca. Şey, <gülüyor> kadife çocuklar işte. Yani <gülüyor> öyle bir isim demişler Çok uygun. çok miktarsız zaman <gülüyor> yani daha. 17 yaşında ilk elektro gitarına sahip oluyor. Evet. Orası özveriyle almış? Evet. Ya yani babası aslında şeyin cimrin müziğini destekliyor. Yani daha sonraları da mesela onu çok destekledi yani. Evet, hatta şey birlikte çalıyorlarmış, Evet. Aa, evet. belgesellerden bizim de anlatıyor. Kendisi de kendine bir saksofon almış, birlikte evet. çalıyorlar. Evet, ama evet. borcunu ödeyemediği için geri vermiş. Evet. Ee, Jimmy gitar çalabilir ama ben saksafonda fazla ilerleyemezdim diye anlatıyor. Tabii, hatta mesela Hendrix'i gerçekten tam inceleyememiş olanlar Hendrix'in <gülüyor> gitar dışında saks çaldığını da söyler. Halbuki çalan aynı soyadda olan babası, <gülüyor> yani e, sırf o, eşlik etmek <gülüyor> için e, Jimmy'ye herhalde o şey yaptı yani. Arada bir şeyler çalsak fena olmaz. Evet. Ben bence ilk şey, bir kokusunu verelim yani. Üstadın. Baladov mi verelim? Evet, Baladov verelim. My my best friend, his name was Jimmy. Distant star, the many things he, he would try. 17 yaşında, bazı kaynaklarda hapse girmesi söz konusu diyor. Çalıntı arabayla yakalanmışlar arkadaşıyla, hakim de bunlara iki seçenek sunmuş. Ya hapse gireceksin ya askere gideceksin. Evet, evet. Krox kitabında da o zamanki zorunlu askerlikten bahsediyor. Hmm. Eninde sonunda gidecekti. O erkenden gitmeyi tercih etti diyor. Bilemiyorum, çok da merak ediyorum evet. açıkçası. Ama askere gidiyor. Asker gidiyor, evet. 17 yaşında. 17 yaşında. Evet. 1961'de Temel Eğitim'e başlıyor. Amerikan Parışmışlar Birliği'ne. Evet. Yaralanıyor işte orada zaten. Evet. Giderken gitarını evde unutmuş. Sonradan <gülüyor> mektup yazıyor babasına, gitarını istiyor. Baltanı unuttuğunda bir parçamı geride bıraktığımı hissettim. Eve mektup yazdım ve babamdan gitarımı gö göndermesini istedim. Gitarıma kavuştuğumda yeniden bütün olduğumu hissettim. Gitarım benim için çok önemliydi. Zaten birlikte uyuyormuş. Evet, öyle. Yani, <gülüyor> ona yatıyor, ona kalkıyor falan. Paraşüt eğitimi devam ederken, askerlikler de çevredeki kentlerde gitar çalmaya başlıyor. Hmm, hmm. Fort Campbell, Kentucky'deyken, Billy Cox ile tanışıyor. Evet. Billy Cox. Billy Cox o, daha, daha, daha sonra da karşımıza yi, çıkacak zaten sırf o, o andaki samimiyetten dolayı o sonraki e, birliktelik oluşuyor yani. Bill Cox'un tanışmalarını dinledim belgeselde. Şey diyor, galiba birliğime giderken orada evin önünden geçiyordum. İçeride bir gitar çalıyordu. Vay bu vay be dedim. Bu herifte iş var. İçeri girdim ve tanıştık. Ona bas gitar çaldığımı söyledim. Hemen gidip bir bas ayarladım kendime ve takılmaya başladık. Başlarda bir sürü askeri askeri kulüpte çaldık ama hep kovulurduk çünkü sesleri kırplayıp öyle çalardık. <gülüyor> evet. Aa yani şöyle bir hikaye var. Charles Washington saksofon çalıyorlar birlikte ordudayken şey diyor. Bu grupta saks saksafon çalarak başladığım işe gruptaki diğer iki kişi Jimmy Hendrix ve Billy Cox'tu. Bilirsiniz, Jimmy Solak'tır telleri gitara ters takardı, kalın teller üstte olacağına altta olurdu. Bu bir sorun yaratmazdı ama nedense her konserden ya da partiden önce Jimmy gitarını rehine vermiş olurdu. <gülüyor> Tabii biz de gidip gitarı geri almak zorunda kalırdık. O sonra yine rehine bıraksın diye. Başka bir gitar çalamazdı, o özel gitarla çalmak zorundaydı. Böyle <gülüyor> bir şey. hikaye <gülüyor> <gülüyor> Bir nedeni vardır onun reyinciye bırakmakta. Nasıl olsa mecburlar alacaklar solak Sahip gitar diye. Sahip olduğu hiç ayrıca. Evet doğru. <Bayağı gülüyor> solak mi? bir adam ve tellerde ters gitarında. Ama herhangi bir rahatsızlık <gülüyor> Yok hiçbir şekilde. Zaten muhtemelen herhalde sahilinde de çalıyordur da öyle bir şov yapmaya ihtiyaç duymamıştır. Çünkü genellikle hakikaten... Sol gitar çalanlar özellikle böyle, yani ben Türkiye'de de tanıyorum böyle birkaç kişi. iki tarafta da çalabiliyorlar yani. Yani enteresan bir şey. Teller üstte de altta da olsun kalınlar. Hiçbir şey fark etmiyor adamlar yani. <gülüyor> Ama tabii asıl öz yine sol gitarda yani. Ya bir yıla yakın süre paraşüt eğitimi alıyor. Ondan sonra sırtını incitiyor. Ayak bileğini kırıyor. Evet ve askerlikten kurtuluyor. <gülüyor> evet, müthiş ağrıları var. Yani hemliksinin miktar uyuşturucu işlerine girmesinin iyi yani nedeni sırtındaki ağrı yani. O bir türlü düzel, düzelmiyor yani. Hafif aksak o ayaktan dolayı ama sırt ağrıları müthiş yani. Ondan eğer böyle belli dokümanlarda geçiyor yani sırt ağrısı. çıkan biri için o kadar süre sahnede gitar çıkan evet, biri için zor olmalı. Ama Erdem onu unutuyor onu orada herhalde sanırım. Yani. Çünkü bayağı zıplıyor hopluyor yani kıpırdıyor oldukça. Kaptırıyor kendini. Aslında müzik askerlikten sonra gelişmeye başlıyor Hendrix için. Buradan ayrıldıktan sonra ciddi bir şekilde ilk aşkıma müziğe dönmeye çalıştım. Hava kuvvetlerinden tercih solup Mangırları yiyip bitirdikten sonra bir burbatık katıldım. Yaşamanın en güzel biçimi dedikleri şarap kadınlar şarkılar bulunu parayı harcır parman savunmuştu diyor. Parasız kaldığı için de yıl 1962 19 yaşındayken Billy Cox'la birlikte Clarksville, Tennessee'ye gidiyordu. Evet. Çeşitli gruplarda çalmaya başlayacaklar hatta. Oradan hem birlikte hem ayrı ayrı. Oradan Nashville geçiyorlar. Evet. Jefferson Sokağı'na taşınıyorlar. Gruplarına adı King Cajos. Çeşitli gruplarda çalıyorlar. Başlıyorlar çalmaya daha doğrusu. Billy Cox'un uh, anlatımı var. Sabahları genellikle Jefferson Sokağı'nda takılırdık. Joyce Güzellik Salonu'nun üst katında kalıyorduk. Sabahları kahvaltıya gitmek için onu uyandırırdım, kapıyı çalardım, kapı açık olurdu. Onu önce önceki gece giydiği elbiselerle gitarına sarılmış yatarken görebilirdiniz. Evet. Bu şekilde yaşıyordu. gece öyle bitiyor yani sevgilisi. O dönemde artık zaten e, yani yavaş yavaş şeyi gibi bakıyor yani sevgili gibi bakıyor gitarına. Yani sahnede de bazen delirip üstüne abanması gitarın falan filan e, enteresan yani. Çalarken özellikle hep apış arasında tutuyor gitarını, belli hep solularda falan. Evet. Neşvil'de her türlü müzik yapıyorlarmış, rapa birlikte çalıyorlarmış. Hmm. Ne bulurlarsa çalıyorlar herhalde Çalmak zorundalardı. Neşvil'in e, özellikle şu yanını belirtiyor. Nashville'de herkes nasıl gitar çalınır biliyordu. Caddeden aşağı iniyorsun insanlar kapı önlerinde oturup gitar çalıyor. Orası ger gerçekten gitar çalmayı öğrendiğim yerdi diyor. E tabii şöyle ki Nashville o zamanlar yani bütün folkçuların da yani countrycilerin aslında yani Amerika'da ağırlıkla hep countryciler vardır. işte folk folk yapanlar falan filan. Neşvil'e gitmek bir olaydır. Çünkü bütün stüdyolar o zamanlar orada. Asıl dağıtım oradan Oluşuyor yani bir sürü e, kulüpler var, canlı müzik yapılıyor ve kayıtlar yapılıyor Nashville'de yani. Kimi İyi kayıt hala sürüyor. Öyle He, hala mi? öyle tabii. Ve dolayısıyla e, yani orada koskoca Amerika, yani ne kadar e, ben gitardan yaşayacağım diyen adam varsa şansını denemeye geliyor. E tabii ki aralarında muhteşem adamlar da mutlaka var işte Hendrix de ondan orada değiştiriliyor yani. 62'den sonra, 62 sonlarında Kanada'ya gidiyor. Orada çeşitli gruplarla çalışıyor. 63 barında Güney mis geri dönüyor. Aa, gerçekliği çok basit. Gitar çalmadığı takdirde aç kalıyor. Tabii. Aa, böyle net bir tabii, hayatı tabii. var. Az önce Nashville'den bahsettik. O dönem a, siyah müzisyenler için alan sınırlı. Hı, tabii. Hatta hmm, Chitin's denen e, bir mevzu var, o hmm. kökü ben de araştırınca öğrendim, hmm. yeni öğrendim. Bir iki kaynakta 1907'ye götürmüş, bazıları kabul edilen 1920'den başlıyor. Hmm. E, batıda ve güneyde bir takım gece kulüpleri, salonlar, hmm. Böyle bir zincir var, bir birlik gibi bir durum var aralarında, buralarda turluyor bu siyah müzisyenler hatta sadece müzisyenler de değil, dansçılar, komedyenler siyah seyirci için gösteri yapıyorlar. Tabii, tabii. Siyahların zaten yo yoğun yaşadığı bölgeler. Evet ama bir de şu da var, zaten 3-5 kuruşları da olsa... E siyalar eğlenmeyi ve müzik dinlemeyi seven insanlar yani özellikle o, o bölgelerde zaten adamların başka bir şeyi yok yani kendi, Birlikte olmak için hep kulüplere giriyorlar kendi müziklerini kendi şeylerini işte kilise toplantıları ilahiler yani büyük bir birlik yapmaya çalışıyorlar ki şeyi kaybetmesinler diye tura ekibi olarak geziyorlar 30-35 Kişilik, bir grup insan evet. o kentten, o kasabaya, oradan oraya gidiyorlar. Yani, Tabi yerel yetkililer sorun çıkarıyor. Hı -hı. Bir sürü sıkıntı da oluyor. Evet. Ama sonuçta siyah insanlar böyle yaşıyor o dönem. Çetin ilk sahneye çıkanlar listesi çok kalabalık. Evet, müthiş Kank müziği sinirlerdi. tabii tabii. <gülüyor> Smokey Robinson. Four Tops, yani bayağı uzun bir süre, 60'larda da var bu A. Hatta BBC'nin belgeselinde şey diyor, alternatif bir evren vardı, beyaz insanların bu evrenden haberi bile yoktu. Beyazlar uyurken kente bir grup geliyor, inanılmaz gösteriler yapıyordu. Hendrix farklı gruplarla neredeyse dört yıl geçirdi bu şekilde, evet, evet. böyle turlayarak. Tabii. Zaten o aslında bu mesela ya da atlar şunlar bunlar onlar hepsi ilk başta o chicken sökten sağladığı imkanlarla bir şey yapıyorlar pişiyorlar ama tabii ki buralara beyazlar da geliyor ve aslında da o işte daha yapılmış deneyimler var siyah şarkıcılardan müthiş para kazanıyor adamlar çünkü. Mesela gençlik böyle bir çıktığı zaman işte Rock'n'Roll olduğu nasıl Chuck Berry'e nasıl olduysa falan filan. Ee, ve orada hep arıyor arıyorlar yani aralarında kimleri biz çıkartabilirdi. Ve tabi işte sırasıyla çoğu Elaphis Kral olsun, Count Basie mesela müthiş, bunları topluyorlar. Hendrix de ayıklanıyor sonunda onların arasından. Hatta o dair bir hikaye anlatıyor. Güney eyaletlerinde birer gecelik turlara çıkmıştık. Bir yerde çekici, ilklerine kadar seks dolu bir kadınla karşılaştım. Onunla uykusuz bir gece geçirmiştim. Çok sonra uyandığımda güneş doğmuştu. O bitkin düşmüştüm ki kalmıştım ve grup otobüsü beni bırakıp gitmişti. Kalktığımda kadın da gitmişti. Orada tanımadığım bir güney kasabasında tek kuruşsuz yalnızca gitarımla kala kalmıştım. Bu yüzden bir sonraki büyük şehre otostopla gitmiştim. Burada küçük bir hilebaz kulüpte iş bulabilmiştim. Bir süre geçmişti ki kasabaya bir turne turne gibi geldi. Afişinde şu isimler yer alıyordu. B.B. King, Sam Cooke, Jack Jackson, Solomon Burke, Jackie Wilson, Hank Ballard. Evet, bunların arasında en direkt göze çarpan isim mesela Jackie Wilson. E, şey Solomon Burke. bayağı sağlam şarkıcılar yani özellikle Sen, Solomon Burke. Çok şey öğrendim, bütün bu isimlerin arkasında her gece gitar çalmak, sonra Atlanta Georgia'da Little Richard için dinleyicilerin karşısına çıktım, işi aldım ve bütün Amerika'da onunla birlikte çalıştım. Biraz da şey var, ''I woke up this morning'' durumu var. <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii canım. Tabii. <gülüyor> ama zaten bir, bir, genelde böyle buluzlarda bir şey vardır yani, bir ''I woke up this morning'' diye başlayan 5 bin tane buluz vardır. <gülüyor> Her şey olabilir sabah kalktı. <gülüyor> tabii canım, yani nerede ve nasıl, gece bazen ne olduğu bile belli değil. Robert Johnson'lardan biri böyle yaşıyorlar ama değil mi? Evet, tabii. tabii. Demin geçtiğim bir yana da Solomon Burke, aynı zamanda Saks, galiba öyle bir olayı var saksa fonda çığlıyasın, arada kaçırmayayım dedim ama. yani. kaçırmayanlar öyle. Ama oradaki şey öyle yani adamların bir tek olayı işte çalışan zenciler az buçuk paralarıyla bu gruplara gidip eğleniyorlar. Bak onlar için bir ayin yani bir arada olma meselesi falan. Ondan sonra ama müzisyenler öyle değil işte onların işi zaten bir tek gecede. Dolayısıyla e, içki mesela çok yani ağır alkol ve uyuşturucu özellikle mesela tanımış bütün e, şimdi isimlerini sayma yani bin tane cazcı olsun, buzcu olsun çok tanımış isimlerin hepsi bu bataktan geçiyor çünkü başka türlü zaman geçmiyor onlara yani adamlar müzisyen deyince ilk dönemlerde ne bileyim dört kişi bir odada yatıyorlar. Evet. Doğru dürüst yemek yemiyorlar. Tek olayları içki zaten. Yemek yemek istemiyorlar. adamların çalalım, içelim. Hem yani Bütün paralarını içkiye, yatırıyor, uyuşturucuya yatırıyorlar yani. Fazla bir şey dinletmedik ama arada bir şarkı daha... Evet. çalmamız iyi olurdu. Şöyle... Evet, tam Şeyler ben onu var. diyecektim. Jimmy, Jimmy James ve The Blue Flames. En azından burada Hendrix götürüyor olayı yani. Tak, sonra, tak, grup, The tak, tak, The James flames. The Blue Flames, evet. Jimmy James and the Blue Bright Lights, Big City. Bright lights and big cities, y <gülüyor> I'm do it. New York'a gitmeye karar veriyor. Kış, paltosu bile yokmuş New York'a giderken. Veri'den ödün almış palto, öyle gitmiş. Ama New York'ta da başlarda bayağı bir sefalet çekmiş. Ne tabii. Ya bütün müzisyenlerin, e, yani özellikle tabii bir de şey var, o standart bir müzik yapıyorsan bir şekilde bir üç beş kuruşunu kurtarabiliyorsun, bir de o yani. Rendex'in yavaş yavaş o sırada işte o şeyi de gelişiyor, yani giyimdeki değişiklikleri, adamın gitar çalışı bir değişik. Sonra girdiği hiçbir grupta adam onların çaldığı gibi çalmak istemiyor. Yani standart böyle normal bir gitariste verilen bir iş vardır. işte arkada adam ritmi tutar, arada bir lead yapar, bir solo atar falan filan. Rendex öyle değil yani, devamlı eli durmayan bir herif yani? ki etrafta dolanmaya başladım. New York'a gittim. Apollo'daki yarışmada birinci oldum. Şubat 64'te Apollo Tiyatrosu, Apollo tiyatrosunda bir yarışmaya girmiş. Oradan 20, 25 dolar kazandım. <gülüyor> Ike ve Turner'la çalıştım. King Curtis'le, Joey D. ile çalıştım. Sonra New York'a gidip... Sonra New York'a bir grup geldi. Onlarla Atlanta'ya gittim. Orada Little Richard'la tanıştım. Onun gitaristi oldum ondan sonrasını daha sonraya bırakalım. Evet, ben de öyle diyorum. Bu problem için yeterli New York'a <gülüyor> geldik. New York'ta duralım yani. Evet. New York'ta zaten yavaş yavaş insanlarla tanışmaya başlayacak. Evet, asıl zaten daha da önemli olan bundan sonra. Bundan sonrası o yüzden. Çünkü bu kısmı Hendrix doğacak yani. <gülüyor> bu kısmı burada kapatalım. Haftaya devam edelim. Evet, Jimmy James'ten James Marshall Hendrix'e geçeceğiz. <gülüyor> İyi, haftaya görüşürüz Batavia. Okay, görüşmek üzere. Geç kalma. <gülüyor>